trafiği. Dolaylı boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk etmemesi gerekiyordu. Merhabalar. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, bir metropolitika'da birlikteyiz. Aysun Türkmen, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş, e, programı başlatıyoruz. Efendim bugün eee şey e, ilk önce değinelim. Bu Mecideköy'de Torun Center eski Ali Samiyen stadının olduğu yerde yapılan inşaatta cumartesi akşamı 100 metre yükseklikten düşen asansör e, 100, 10 işçinin e, ölmesine neden oldu. Ve bu bir asansör kazası olarak e, adlandırıldı ancak arkasında çok katmanlı bir takım sorunlar yumağı olduğu ortaya çıktı aynı Soma faciasından sonra olduğu gibi. E, isterseniz biraz e, buna değinelim ve sonra da bu bölgenin değişimi, dönüşümü üzerine bir şeyler konuşmaya çalışabiliriz. Yani Mecidiyeköy'ün e, köprü yapılmadan önce ve köprü yapıldıktan sonra ve bugünkü yaşadığı değişim üzerine konuşabiliriz. Ancak olay çok vahim çünkü bizim bu programda özellikle altına e, çizgi, kalın çizgiler çizerek konuştuğumuz bir konu vardı. E, TOKİ hem plan yapma yetkisine sahip, yani onama yetkisi yetkisine sahip hem de eee kar paylaşımı yöntemiyle proje ortağı olma yetkisine sahip bir kurum. Eee ilk başta bu e, kamunun bu şekilde hasılat paylaşımı yöntemiyle e, inşaat işlerine girmesi e, şehirde hani oluşan rantın bir şekilde değerlendirilmesi gibi anlaşılabilir. Ancak Ee, bir taraftan da bir bağımlılık ilişkisi haline getirdiği için bunu tamamen bir bağımlılık ilişkisiyle şeye dönüştürdüğü için ee, şey tamamen yanıtan tamamen ee, başka bir şeye değişiyor. Şimdi ee, burada söylenen şeye bir göz atalım. Bugünkü gazetelerde de var. Hürriyet'te var, Yurt Gazetesi'nde var. E, Toki'nin artık alakası kalmadığını söylüyor emlak müdürü. Biz diyor 512 milyon lirayı aldık ve çekildik. Daha ne zaman? Bir buçuk sene önce. 2013'te e, bu projeden çekildik diyor. Fakat hürriyetin gene ön sayfasında yer alan e, ana haber yani manşet. Tab tabela resmi. Tabelanın üstünde hala Toki yazıyor. Yani Toki bir şekilde zırh gibi bu yapının belediye tarafından denetlenmesini veya belediyenin burada devreye girmesini engelliyor. Çünkü biliyoruz ki aslında bu tip inşaatlardan ya belediyeler ya merkezi yönetim ya da bir başkası sürekli nemalanıyor. Yani bir şekilde bu e, yaratılan e, kamunun e, vermiş olduğu izinle elde edilen e, gelirden bir şekilde e, kurumlar pay alıyor. Yani bunu çok doğallıkla yapıyorlar. Bu hatta sistemin bu informal işleyişin Özellikle doksan e, dörtlerden sonra artık bir yönteme bağlandığını ve merkezden denetlendiğini görüyoruz. Yani zannedersen bugünkü iktidarın en önemli vasfı e, klasik planlama yöntemiyle ortaya çıkmış olan bu rant meselesinin aslında merkezi yönetim tarafından denetlenmesine yol açan bir e, şey e, geliştirmiş olması. TOKI de bunun aletlerinden biri. Dolayısıyla aslında burada bir tür piyasaya da teslim olmak gibi yani bu iş tersine dönüyor. Ha Madem ki biz bu işten para alıyoruz o zaman daha fazla imar izni verelim. O zaman daha çok yeşil alanı imar açalım. Hatta ne kadar imara e, kapalı kamusal alan varsa deniz kenarı sahil işte şeyler varsa yeşil alan bunları da imara açalım şekline dönüyor. Çünkü eğer kamunun e, bu şekilde özel sektörle e bir ilişkisi olursa doğrudan bir şey olursa ortaklığı o zaman tabii ki saydan hasılat paylaşımı yöntemi <gülüyor> halini alıyor. Evet. Şimdi bu trajik olayın arkasındaki bence temel şeylerden biri bu Harala Gürele yürütülen inşaatın 24 saat çalışması isteniyor Çünkü firmanın e, belirilmiş e, süreler var parayı ödemiş peşin işte şeyler var e, burada yürütülen e, bir e, büyük inşaat şeyi var e, zamanda bitirilmesi gereken e, ve e, bu inşaatın yapım sürecinde birçok inşaatta kullanılan işte çok yüksek kat çıkan yani şunu düşünebiliyor musunuz biz hani 10 katlı bir yapının 7 katlı bir yapının içindeki asansöre bindiğimizde o 7 kat bize bayağı uzun gelir. Burada 32 kat bir yapıdan söz ediyoruz. Daha belki de çıkacak. Yani bu kadar uzun mesafeleri giden inşaatlarda kullanılan geçici asansörler bunlar sökülüp sonra başka inşaatlarda da kullanılıyor. Şimdi buradaki şeyin e, son kata geldiğinde oluyor problem dikkat ederseniz. Orada da stopper hı. yani durdurucu yok. Hı hı. Yani çok basit bir hata teknik bir hata ama bunu işçiler bilemez. Hı hı. Onu kullanan işçiler bilemez. Dolayısıyla bu kadar yüksek teknoloji gerektiren bir şey inşaat bu kadar yükseklikte yapılan şey aslında bir bakıma da Hele gece vardiyasında falan akşam işte insanlar hala çalışıyorlar hafta sonu olmuş sürerken üzeri bir de belki de yani işte teknik personeli bir kısmı da hafta sonu belki izne çıkmışken bu facia meydana geliyor. Bunun arkasındaki yani sorunu ben yani teknik bir nedenle denetim yapılmamasından öte sistemin bütününe bağlamaktan yanayım. Tabii doğru. Yani merkezi yönetimin bir kere bu şekilde planı delmesi. Kalkıp da şehrin e, kamusal alanlarından e, merkezi bütçeye kaynak aktararak İstanbul'un her noktasını satması yani meteoroloji istasyonundan Kadıköy'deki oradaki kuleleri görüyoruz nasıl çıktığını. Yani diğer binalar e, işte diyelim ki hani rant için yapılan binalar sekiz dokuz kat ya da 20 metreyken bu birdenbire 100 kat 150 elli metre iç, e, buluyor bu binalar. Şimdi aynı şey burada söz konusu. Ali Sami Enstad'ı pekala bir kamu alanı olarak kullanılabilirdi. Kent içinde ayrıca böyle bir gösteri mekanı falan olarak da kullanılabilirdi. Yani çok rahatlıkla kent içinde bir şey olabilirdi burası. Bir konser alanı, bir kültür merkezi gibi kullanılabilirdi. yani İlla da yeşil alan olsun diye şey yok. Yanında hemen Cevahir'in olduğu yer ki bir zamanlar şehrin sınırını oluşturuyor. Cevahir iş merkezinin ya da alışveriş merkezinin olduğu yer tramvay deposu eski. Burası da aşağıdaki Ihlamur Vadisi ile birlikte bütünleşerek aslında bütün bu bölge e, bu kadar yoğun bir yapılaşma olan yani Teşviki Nişantaşı'nın nefes alacağı bir yer olabilirdi çok rahatlıkla. Ve bu o şehir, şehrin bu bölgesine sahiden e, eskiden olduğu gibi bir şey sağlayabilirdi, e, bir huzur sağlayabilirdi, bir yaşam kalitesi şeyi sağlayabilirdi. Aslında baktığımız zaman biz yeşil alanların bu şekilde imara açılmasını bir değer kazanımı zannediyoruz. Ama aslında tam tersine değer kaybetmesine yol açıyor. Mesela Nişantaşı bundan sonra boğuldu. Yani altında yapılan bu çevresini kuşatan e, yüksek e, yoğunlukla birlikte Nişantaşı teşvike kısmı saydan boğuldu. Yani bu dönüşümü aslında akıllı bir şekilde yönetemiyor e, bugünkü planlama anlayışı. Aslında planlamanın tamamen de ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Burada enteresan bir evet. şey var. Dün haberlerde ben de duydum. Evet. E, yüksek katlı binalar için, yani bu rezidans dediğimiz binalar için yönetmelik yok. Hoş. Hiçbir yönetmelik yok. Bunun çıkmadığını <gülüyor> ben de dün yani inanamayarak... İtfaiye merdiveni de yok tabi biliyorsun değil mi? <gülüyor> <İtfaiye> <gülüyor> yani bu kadar yüksekliğe e, yangın kadar, çıkarsa itfaiye merdiveni yok. Yani, hani yani. onunla ilgili ne, nasıl kullanılacak, nasıl, ne, yani gelmesi gerekli mi gerekli değil mi? Bununla ilgili elimizde yani kanlı bir... Yönetmelik yok. Evet. Ee, bu kadar bina var ve bu yönetmeliğin çıkmamış olması e, herhalde tesadüfi de değil. Hı. İyi. <gülüyor> evet. Vahşi yaşam başladı şehirde. Yani planlamanın sona erdiğini söyleyebiliriz. 19. yüzyılın hani Osman'dan söz ettik. Paris'i düzenleyen, çekip çeviren. İşte İstanbul'da 6. daireni yaptığı ilk planlardan söz ettik falan. İşte Beyoğlu'nun yeniden düzenlemesinden falan. Zannedersem artık plandan söz edebileceğimiz. ...dönemleri geçtik. <gülüyor> yani modern şehir kavramından... ...tekrar... E, ...vahşi şehir... ...modeline... ama ...çünkü eskiden hani plan yokken de bir takım kurallar vardı. Tabii. Usüller vardı. Şimdi artık o da kalktı ortadan. Mesela Hı. gece için aslında daha fazla yönetimlik vardı. <gülüyor> mi? Daha fazla düzenleme vardır. Yani, yani gece rezidanslar... için... ...kanunlar var. Onların ıslahı nasıl edeceği belli falan. Yani böyle bir uzun bir hikaye bu da. Bu... E, Yani birincisi tabii bu e, Korhan'ın söylediği olay çok acı tarafı var. Birincisi böyle bir e, hani e, insanı çarpan şey olayı var. Yani 32. 32. katıdan aşağı düşen e, bir asansör yani fecaat gibi bir şey yani bu düşünmek bile insan istemiyor. Yani o yüzden de bu hakikaten... E, yakınlarına e, sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor insan elden Şimdi tabii bu Koran'ın çizdiği, yani bunun altını anlama kaygısı çok önemli. E, planlamanın sonu dediği şey de e, önemli. Ama bence burada bu konuya peki dört farklı biçimde yaklaşılabilir. 4 farklı biçimde. Bir tanesi şu. Bu başımıza bu işler gelmeden önce bizim şehirlerimiz e, iyi kötü denetleniyordu. <gülüyor> Bunlar kötü şeylerdir. E, eski duruma eski duruma geri dönelim. Yani bir şey, bir nostaljik şey, e, tutum. Böyle böyle bir şey olabilir. İkincisi burada e, buna karşı bir şey e, sorumlu arama. Yani bunun sorumlularını cezalandırma. Eee bu bir yasal çerçeveye e, bağlama. Üçüncüsü bunun kaçınılmazlığını. Yani bu, bu gelişme şeyin e, hani bu küresel e, şey süreçler böyledir. Hani bunun alternatifi de yoktur. Bu tür binalar e, her yerde yapılıyor. İşte biz bundan e, beraber yaşamayı e, öğrenmeliyiz. Dördüncü şey de belki bütün bu süreci e, yeni baştan anlamaya çalışmak. Yani buna böyle tepkisel yaklaşmaktansa bunu e, yeni baştan e, yani yeniden anlamaya çalışmak. İşte burada... E, ...konuşmalar içerisinde bu dört e, şeyi yani değerlendirmede bu dört farklı e, şeyi nasıl diyeyim, yaklaşım biçimine atıfta bulunan yaklaşımlar e, söyleniyor şimdi bir tanesi ben ben ise işte bunu böyle bu, bu şeyin yani sorumlusunu bulalım e, cezalandıralım işte e, eskisi daha iyiydi yani e, Yeni bir şey yapalım. Burada burada e, zannediyorum önemli olan şey, çok önemli olan şey bu içinde bulunduğumuz. Yani bu olay, e, bu olayın Türkiye'ye özgü boyutları var. Fakat e, biraz etrafımıza baktığımız zaman buna benzer binaların sadece e, bizim memleketimizde değil de yani bu türde. Yani şey, şehrin yapılı çevresinin bir çeşit yağmalanması diyebileceğimiz tür e, binaların sadece burada değil pek çok yerde e, birden yapıldığını falan görüyoruz bu buna, buna da e, bu böyle bir yeni e, trend. yeni trend yeni şehirleşme anlayışı şeyde derken e, e, bununla planlamanın sonunu e, şey söylerken de Bence bir çok doğru bir şey söylüyor yani hakikaten e, şey bu yaklaşım Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenen planlama anlayışına tamamen ters. Buna daha şey olamaz. Ee, zıt bir şey olamaz. Ee, ama bir taraftan da bir şey, bir vaka. Bunun bunun nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini anlamadan da bununla baş etmek biraz zor. Onun için e, herhalde bir tane kısa vadede kısa vadede ...ilk yapılması gereken şey nedir... ...ondan sonra bunu nasıl anlayabiliriz... ...ben o noktalara şey yapacağım... ...bir kere tabii Aysin de söyledi... ...bunların böyle bir şeyi yok... ...hani yönetmeliği falan yok... E, ...ise... ...bu tür binaların... ...o zaman... ...yani bunu... E, ...denetimi yoksa... ...ki söylenildiği gibi... ...yapı denetimi yoksa... ...bu çok vahim bir şey... Yani sadece bu bina için değil, bu bina komşuları için de büyük bir problem. Çünkü bu binalar aslında e, kendilerinin çok ötesinde e, şeyler, e, değerler e, taşıyorlar. Hatta şu, şu söyleniyor ki, bu tür binaları işletmekte kullanılan bilgisayar sistemlerinin bedeli binanın inşaatından fazla tutuyormuş. Yani binanın e, şehir merkezinde e, gördüğü denetim işlevi binlerce işte internetin elektrik kablosunun video bilmem bağlantısının anlamın kapalı kapalı, evet. kapalı devre televizyon sistemlerinin güvenlik şeylerinden x ray cihazlarının tamamını düşündüğümüz zaman binaya sarf edilen binanın yani kontrol sistemi inşaatından çok daha pahalı Burada zaten daire fiyatlarına bakarsanız bu daire fiyatlarına doğrudan yansıyor bu tür rezidanslarda. Deniyor ki dairenin kendilerinin bir bedeli yok aslında. Biz bunu metrekare üzerinden <gülüyor> satıyoruz diyorlar. Ondan sonra ne kadar bina denildiği zaman işte 100 metrekare karşılığında biz sizden bir size 60 metrelik bir alan veriyoruz. Eee almadığım 40 metrenin Şeynidir, o da işte bütün bu donanım sistemlerini. Yani demek ki 100 metre karelik bir dairenin yüzde bu binanın ortak işletme ve denetim ve ekipmanına gidiyor. Yani bunlar şehir merkezinde çok önemli konular. Ee, şey olmaz olmaz işler şey, gelenmiş şey. olmaz olmaz işlendirm işte, işte, olmaz olmaz işte internet bağlantılarının evet. çok hızlı olması lazım evet. video bağlantılarının çok iyi olması lazım güvenliğin çok iyi olması lazım ee, peki yani, uygulama sürecinde neden yani bu Çinli bu, bunun bu, bu kadar bu tür bir şey bina değil. bu tür bir bina bizim geleneksel yapı denetim sistemlerinin Hı -hı. çok ötesinde bir e, şey yapıyoruz ve o yüzden de yani zannediyorum. Yani bu, düna, bu binalar bizim şimdiye kadar geleneksel inşaatları e, şeyde izlemekte, denetlemekte kullandığımız çerçevenin çok ötesinde bir denetim kültürü gerektiriyor. Bir tanesi bu yani burada, bizim burada yemin... bir parantez açabilir miyim? Evet. Çünkü söylediğin şeyi çok çok önemli bir şey işaret ediyorsun şu anda hiç konuşulmamış. Yani tabii inşaat sektöründe işte iki milyon insan çalışıyor falan deniyor bu. Beşle çarpılırsa 10 milyon kişinin aslında geçimi Beşin demek de. falan. Fakat inşaatın aynı zamanda toplam inşaat maliyeti içinde işçilik ve işte bu emek sarf eden şey yüzde beşi geçmiyor. Yani buna karşılık yani yaratılan değer aslında muazzam bir değer. Ama bunun içinde işçilik çok küçük kalıyor. Yani özellikle çok ucuz ve şey değersiz hale geliyor falan. Ama bir taraftan şu söylediğim şey aslında bu Türkiye'deki... ...informel sistemin hukukta... ...hani giderek e, gelişen ve... ...aslında bir şekilde de hakim hale gelen... ...yani daha önce bir... E, ...formel hukuk sistemi vardı. Hı hı. Bu e, işte imar planlarıyla falan... ...gündeme gelmişti. Ama sonra... ...ilk önce gece konduyla, sonra ama... E, ...şeyle belediyelerin normal olağan işleyişi içinde... ...bir informel şey... ...ortaya çıktı. 80'lerde bu neoliberal dönemle birlikte... Sonra da AKP zamanında bu artık tescillendi. Yani bu informal işleyiş aslında bir tür formal hale geldi ve bunu yönetmeyi öğrendi. Hı hı. Bu diyorsun ki kamu sistemini, as binalar ne kadar akıllı olursa olsun... ...kamu sistemi sisteminde ise bir akılsızlık ortaya çıktı hı hı. manasına Şimdi, geliyor. Bence Bence buradaki buradaki rakamı şöyle düşünmemiz lazım. Bu dünyada bu endüstrinin iki tane liderlerinden... Bir, ...Türkiye galiba bu işte ikinci sırada geliyor dünya... İnşaat sektörü içerisinde. En başta da Çin var. Ama inşaat biliyorsunuz inşaat sektör olarak çok fazla yani inşaat sektöründe çalışmak için çok yüksek iş becerilerine sahip olmak gerekmiyor. Yani çok orta düzeydeki bir eğitime sahip olan bir birinin yapabileceği bir iş. Çok kısa eğitimlerle yani meslekçi eğitimlerle yapılabilecek. Peki niçin başka ülkelerde e, bu kadar yani getirisi de olan bir iş niye bunlara çok fazla girilmiyor diye düşünüyorum. Yani niye Türkiye bu işte çok başarılı? Ya başka yani, ülkelerde değil. değil. Yani, biraz biraz buna bakmak lazım. Evet Şimdi burada zannediyorum yani bunu bir hipotez olarak şey yapabiliriz. Olayı filmi tersinden e, izlemekte yarar var. E, şeyin <gülüyor> Ee, i̇nşaat aslında riski riskli bir alan. <gülüyor> bu tür kazaları açık bir alan. Öngörü nasıl ki büyük santrallerde e, şeyler olabiliyorsa, ne kadar tedbir alırsan al. Çok komplike bir iş. Yerinde yapılan bir iş. E, e, ve bu Çok tehlikeli şeyleri var. E, anları var. Ve bunun da tabii e, uluslararası piyasada çok yüksek şeyleri var. E, tazminatları, bedelleri, sigorta bedelleri yani buradaki iş kazaları çok yüksek bedeller şey yapıyor. Eğer siz bunu eski bir şeyle yönetmediklerle şey yaparsanız <gülüyor> denetlerseniz bu e, sigorta bedellerinden bu tür şeylerden bir çeşit e, risk alarak kaçmış oluyorsunuz. Yani o zaman da burada ölen insanlar e, maalesef e, şeyin yani bu inşaat sektörünün başarısının bir be bedeli, bedeli oluyor şimdi bunu normal karşılığı Yani bu, bunu şimdi diyeceksiniz ki bu söylediği söyleyen yani, fıtratında var da hı. fıtratında olan şey e, fıtratında olan şey Aslında içinde olduğumuz sistemin fıtratında olan bir şey var e, biraz geriye doğru gidelim 1982 yılında David harvey e, sermayenin limitleri isimli kitabını yazdığı zaman son kısımda Son kısmında şeyi inceler. 70'li yıl, 69'lu yıllarda <gülüyor> bu e, Vietnam Savaşı'nın canlanmasını e, şey yapar. Ve de e, nasıl olur da e, Amerika gibi bir ileri devlet Vietnam gibi bir savaşta bu kadar insan kaybı yapar. Ve vardığı sonuç şudur, Yani bu savaş o ekonomi için gerekiyordu. Şimdi o zaman bu sermayenin e, limitleri bütün ideolojik şeyine rağmen e, limitler nerede oluyor? Limitler işte 50.000 bin gencin orada ölmesi, 500 bin kişinin o deneyimden geçmesi e, ve e, bir toplumsal travma dönüşte de toplum buna hiç kimsenin yüzüne bakmadığı bir Vietnam gazileri e, jenerasyonu ortaya. Şimdi buradaki limit nerede? Limit yok. Limit yani sistemin kendisi, sistem kendi kendisini amaçlıyor. Bizim bizim şeyde de Türkiye'de de yani bunlar e, hani biz bu kazaları önleyelim ama sistem e, sürsün. Sistemin kendisinde bir şey var. E, yani çok yeni ileri bir teknolojiyi e, oldukça anakronik bir e, kurumsal yapının üzerine e, eklemlerseniz Bu bize vergilendirilmemiş imlak emlak rantlarıyla da e, pompalandığında e, başka ülkelerde eşine rastlamadığımız e, şeyler hibrit melez e, yapılar ortaya çıkıyor bu yapılarda e, bu yapılarda e, yani yere özgü bir Bir, bir, bir, bir üretim e, biçimine e, bizi getiriyor. Burada bu, yani e, siyaset aracıyla, kamu gücünü kullanarak gelir transferi yaratmaya hizmet ediyor aslında. E, bu rantın bilinçaltına itilmiş olması. Yani rant meselesinin şehirde her kamu davranışı sonrasında bir rant oluşuyor. Mesela Mecidehköy Köprü yapıldığı anda... Burada işte o beğendiğimiz eski dut bahçeleri, işte dutluklar, işte yok şeyler falan burası birdenbire değer kazandı. Hı hı. Hatta orası değil Lement'e kadar, işte şeye kadar, Şişli'ye kadar birçok alanda birdenbire iş merkezleri oraya taşınıverdi. Beyoğlu'ndan birinci köprüyle birlikte iş merkezleri o tarafa doğru taşındı. Şimdi bu köprünün yapılması mesela muazzam bir rant yaratan bir şey. Buna karşılık bu rantı yönetebilen bir Planlama anlayışı yoktu zaten. Bu evet. eski 2 Dünya Savaşı'ndan öncesinden kalma aslında. Yani prost zamanından kalma planlama anlayışı diyelim. Ya da ilk evet. modern planlama anlayışı. Bu tip şeyleri dikkate almıyor zaten. Yani bu değişimi oraya o köprünün ayağının şeyinin bağlantı ana şeyinin gelmiş olması hiçbir şey yok. yani Şimdi tabii ben, ben yani senin anlattığın e, bu öykü böyle de aldıntılabilir de. Başka türlü de anlatılabilir. Bir tanesi şu, modern planlama anlayışı dediğimiz planlama anlayışı durduğu yerde duran bir planlama anlayışı değil. Yani 1945 öncesinde kurumsallaşıyor. Ondan önce planlama yok değil. Planlamanın birçok kurumu belediyelerde hıfzı saha şeklinde iyi kötü Ert, evet. yapılıyor. Daha çok estetik şeyli. ...temelli bir planlama anlayışı Neoklasik var. Neoplasik planlama. Evet. Harpten sonra bunun... ...iktisadi ve sosyal yönlerini de biraz... E, ...dikkate alan ama... ...bizim tamamen ıskaladığımız... ...bir boyutu var. O da şu... ...planlama... E, ...planlama sonucu elde edilen rantın... ...nasıl paylaşılacağı konusunda... ...bir toplumsal uzlaşma olmadan... ...planlamanın yapılamayacağı söyleniyor. Planlamanın kurumsallaşması... ...İngiltere'de... plan yani development gain imar e, rantının nasıl vergilendirileceği üzerinde muhafazakârların ve işçi partilerin bir toplumsal uzlaşmaya varmasıyla mümkün oluyor. Bizde ise işte uzlaşma bu bu rantın vergilendirilmemesi üzerinde, üzerinde oluyor. Evet. Şimdi o zaman FETÖ'deksler bu konuda ha, peki, uzlaşıyorlar. Peki. O zaman o evet. zaman biz şeklen planlamanın e, kanununu alıp Onu mümkün kullan uzlaşmayı tersine e, hayata geçirmediğimiz zaman e, nevi şahsına münhasır yani yere özgü, kendine özgü bir planlama sistemi şey yapıyoruz. Burada rantlar e, vergilendirilmiyor. Şey ise e, yani ars araziyi arsaya döndüren bütün işler ise kamu alanıyla, evliyle yapılıyor. Bunlar yollar, köprüler, limanlar filan şeklinde. Şimdi o zaman şey, e, kamu bir taraftan e, imar rantı yaratıp bir taraftan da bunun e, vergilendirilmemesini e, ortaya, vergilendirilmemesi üzerinde toplumsal bir uzlaşma e, ortaya çıkınca e, modern e, planlama anlayışına bile yükleyemeyeceğimiz yere özgü bir şey, kentsel gelişme, Ee, modeli modeli değil, Evet yani şimdi bu modelin kendisi iyidir kötüdür beğeniz beğenmez ama bu modeli bir kere adını koymak lazım Bu böyle bir modeldir <gülüyor> ee, Bu model işte ne yapar genellikle e, bir dönem üretilmiş e, kentsel değerleri onu izleyen dönemde e, paraya e, çevirerek yeni bir şeyin dönemin, Ee, nasıl diyeyim, imarlı altyapısını üretmeye e, çalışır. Ve de sonuçta sonuçta e, toplumsal yaşamın şekillendiği sivil toplum, yani sivil mimari örneklerinin, yaşam gündelik yaşamın geçtiği çevrelerin periyodik dalgalar halinde yıkılıp yıkılıp yeniden e, yapıldığı ve bir şekilde geriden hiçbir toplumsal bellek anı e, Birikim, birikim, birikim ye, bırakmayan, yer bırakmayan, hı. böyle bir şeyin olmasına da izin vermeyen hı. bir e, kentsel e, gelişme sürecini tetikler. Buradaki tek şey, e, değer o iman rantından kimin ne kadar, ne, ne hızda şey aldığıdır. Aslında çok acayip, belki biraz daha geniş, bilmiyorum hani e, düşünürsek. Bir siyaset modelinde. Tabii ki. AKP'nin altyapısı aslında bu, ha, bu imar var, modelinin... Tabii. Bu, bu maddi pratik üstüne <gülüyor> kuruluyor. Yani siyasetin <gülüyor> evet. aslında biz ideoloji tarafına bakıyoruz <gülüyor> falan şeye bakıyoruz ama aslında siyasetin şeyini üreten, modelini üreten... <gülüyor> ekonomisini üreten. Yani ekonomisini be, üreten pratikler. Belki olarak üzerinde uzlaştığımız şu anda yegane şey <gülüyor> <gülüyor> bu e, imar rantlarının e, vergilendirilmeden temellik edilmesi, insanların e, şey yapımı. bu Tabii Çünkü bu konuda yani e, muhalefette aynı ay, pratiğin şey, çok içinde. Tabii. Şimdi o zaman o zaman şöyle oluyor. Bu, bu, bu süreç nasıl çalışıyor? Bu süreç e, e, bu süreç e, Fransızların kullandıkları bir e, terim vardır. Bunun adına geleceğe kaçış derler. <gülüyor> <gülüyor> fit anavan. Geleceğe kaçış. Bugünkü İnşaat ve kentsel çevrenin oluşması yani akşamdan sabaha olmadığı için kararların bedelini bu kuşaklar değil gelecek kuşaklar ödüyor veya gecikmeli olarak ödeniyor. Ve zaman içinde de bu şey çevrenin nasıl tahrip edildiği de bir kayda geçmiyor, toplumsal belleğe geçmiyor. Yeni kuşaklar eskisini bilmeden doğuyorlar. O yüzden İstanbul'un bugünkü gençlerinin yani İstanbul'da 20 yaşındaki bir çocuklu için 50'li yılların İstanbul'unu anlatmak, algılamak mümkün değil. Yani o çocuk onu o başka bir şehrin içinde büyüdü. Bu şehir ona başka bir şey ifade ediyor. Ve geçmişte yapılanların sonuçlarını ne yani değişimin nasıl bir şekilde olduğunu görme şansını kaybediyor. Kaybediyor. Yani şimdi o zaman o zaman burada e, burada biraz üzerinde duracağımız çok şey metropolitika açısından da çok şey Ee, nasıl diyelim ee, güncel va şey e, vahim bir, e, bir önemli bir konu var. Bu konuyu herhalde aradan sonra biraz e, konuşalım. Şimdi Jorges'ten Şakbreli'nin Jorges isminin şarkısını dinleyeceğiz. Jorges biliyorsunuz e, neden e, olduğu belli olmayan bir suikast <gülüyor> kurban gitmiş bir sosyalist lider Ils étaient usés à 15 ans Ils finissaient en débutant Les douze mois s'appelaient des sombres. Quelle vie ont eu nos grands-parents Entre l'absinthe et les grandes messes Ils étaient vieux avant que 15h par jour Le corps en laisse Laisse au visage Un teint de cendre Oui, notre monsieur Oui, notre bon maître Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves De la dire qu'ils ont vécu Lorsque l'on part aussi vaincu C'est dur de sortir de l'enclave Et pourtant l'espoir fleurissait Dans les rêves qui montaient aux yeux Quels que ceux qui refusaient De ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, Oui, notre monsieur, Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès Si par malheur ils survivaient. C'était pour partir à la guerre. c'était pour finir à la guerre. 11 ordres de quelques sabs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils a éto ouvert au champ d'or lors 20 ans qui n'avaient pu naître il mourait à l'un pas tout miséreux oui notre bon maître couvert de peine oui notre monsieur demandez-vous Belle jeunesse Le temps de l'ombre D'un souvenir Le temps du souffle D'un soupir Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils Tué Jaurès Evet, Jacques Brel'in e, ünlü Joris isimli e, şarkısını dinledik. Joris biliyoruz bir sosyalist lider, bir suikasta kurban gitmiş. E, o koşulları, o koş, insanların o dönemde yaşadıkları koşulları ve ciddi bir şekilde e, tasvir ettikten sonra anlamadığım bir şey bu adamı, Niye öldürdüler bu adam bu koşulları değiştirmeye çalışıyor diyor. İşte onun yani, için öldürdüler kan işte, da herhalde. Yani, işte, yani neydi o koşullar? İşte yani hmm. 15 yaşında eee çocukların 18 saat çalıştıkları yaşlı eee yaşlılık yaşına gelmeden çöken kuşakların olduğu eee 12 ayın adının Aralık olduğu. Yani hiçbir nasıl diyelim neşeli ayın olmadığı bir dönemi anlatıyor. Yani işte sanayileşmenin şey fahşi koşullarının yaşandığı bir dönemi anlatıyor. 19. yüzyıl bu koşullarda bu adam bunları değiştirmeye çalışıyor. Niye öldürdüler sorusuna gündeme getiriyor. Tabi bizim de üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Yani burada bizim yaşadığımız bizim yaşadığımız bu dönem Ve bunu ele alma biçimlerimizi tartışıyorduk. Bu şeyle Mecdiye Köy'de yaşanan facia vesilesiyle. Şimdi buradaki buradaki olayda bizim bu dünyayı anlama sürecinde bir şey yapmamız gerekiyor. O da şu, biz genellikle modernitenin geride kaldığını söylemekteyiz. Hiç çok aceleci veya çok rahat olabiliyoruz ama modernitenin düşünce kalıplarını Düşünce kalıplarını ister istemez Kullanarak Devam, devam evet. ediyoruz Hı. Ve içinde yaşadığımız modernite sonrası dönemi Modernitenin düşünce kalıplarıyla anlamaya çalışıyoruz Ve bu anlama çabamızda bizi bu bilmeceleri çözmekte Çok güçleştiriyor. Demin bu e, imar, e, imar meseleleri, gelişme meselelerini konuşurken e, buna benzer bir şey var. Dedik ki, işte dedi ki planlamanın sonu, gerçekten planlamanın sonu. Ama biz bu meseleyi şöyle görmemeliyiz. Yani bu e, bu inşaatların bir teknoloji yolu var, bir iktisadi boyutu var, bir e, estetik boyutu var bir işte yaşamla ilgili boyutları var. Bunlar sosyal boyut, şey, sosyal boyut. Özellikle ha. bu sosyal boyutunda bir kısa parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu hakikaten Gültepe'ye gittiğinizde oradaki hani iki taraflı yola baktığınızda gördüğünüz manzara yepyeni bir sosyallik. Yani bir tarafta hani metrelerce, 100 metre boyunda inşaatlar, diğer tarafta hakikaten gecekondudan bozma Hı. apartmanlar. Yani bu da bambaşka bir sosyal. Yani bunu da evet. yani moderniyetinin kalıplarıyla düşünmek yani çok mümkündür. zor. İşte bu zaten yeni kentin yeni kentin e, parçalanmış e, kıymıklara ayrılmış. Bu splintered deniyor. Kıymık kıymık, kıymık e, kıymıklanmış e, kent peyzajı deniyor. Yani burada artık eskiden eski Modern kente e, özgü, iyi kötü, homojen özellikler taşıyan sosyal dokuları falan yok. Bunun içerisinde noktasal olarak her biri e, aynı tasarlanmış. Çok büyük ha, evet. e, merkezler var. Ve bu merkezler kendi birbirleriyle çok yoğun e, ilişkiler şimdiler. içeride. Evet. Ama komşularıyla ilişkileri bunların sıfır düzeyinde. Yani bu demek ki bir e, şeyler var. Odak, gelişme odakları var. Bir de odakların arasında kalmış olan toplumsal aralar var. Demin Aysim'in söylediği e, Gültepe'den e, işte şeye, Büyük Dere Caddesi'ne baktığımızda e, o kıymığın bir tanesinin içinden bir başka gelişme kıymığına bakıyoruz. Yani bu ikisinin arasında da pek bir bağlantı yok. bu, bu O gelişme alanları kendi aralarında çok yoğun bir e, ...bağlantılara sahip ama kendi komşularıyla... Bir ilişkileri yok. Bunu aynı şekilde yani iş merkezleri böyle bir de yaşam merkezleri de böyle. Yani mesela bu kapalı sitelerde aynı şekilde. Yani Göktürk'te yaşayan bir sürü arkadaşım var. Göktürk'teki bu yaşayan üst sınıf insanlar Kanyon'la işte Levent'le Nişantaşı'yla bağlantı içinde içindeler. Ben şey dedim yani çok ciddi bir sürü Gecekondu mahallesi var Göktürk'te. Haberleri yok. Mesela on senedir orada yaşayan arkadaşlarımın orada yani sitenin hemen yanındaki Gecekondu mahallesinden haberleri yok ilişki i̇şte, içinden peki. geçiyorlar. Aa orada öyle bir gecekondu mahallesi mi var diye soran arkadaşlarım peki, oldu. Peki şimdi bu durumu bu durumu dillendirmeyi yani Aysem'in ortaya koyduğu bu gözlemi anlamaya çalışalım. Bu mekan acaba e, planlama okullarında öğrencilere öğretilen harita mekanı mı? <gülüyor> harita mekanında iki noktanın birbirine olan uzaklığı değişmiyor. Yani ...ben cetvelimi, işte pergelimi bir santim açtığın zaman... ...o bir santimlik şeyin, bir santimlik yarıçapın çapın alan... ...aslında homojen bir alan. Halbuki Aysin bize diyor ki... <gülüyor> ...bu bölge onlarca kilometre uzaktaki kanyonla iç içe, dip dibe... ...ama hemen dibindeki bölgeyle hiçbir ilişkisi yok. Bu farklılaşma artık bizim üzerinde konuştuğumuz... Mekanın bizim bildiğimiz mekan olmadığını gösteriyor. Bildiğimiz yani, e, coğrafi evet, mekan, mekan değil. değil. Evet. O bildiğimiz mekan olmadığı için o bildiğimiz coğrafi mekanı şekillendiren şeyler e, kurumsal çerçeveler, yasalar, yönetmelikler de burada e, şeklen var. <gülüyor> Ama içi boşalmış. Evet. İçi, içi boşalmış. Yani e, Allah bilir arasak şey yapsak. Bu, bu tür büyük inşaatların bir tane bekçilerinin olması gerekiyor. Halbuki bunlar bir bekçiyle falan korunacak şeyler değil. Yani bu tür inşaatlar ...aslında bir bekçiyle veya üç bekçiyle... ...korunacak şeyler değil. kapalı da öyle... E, ...ya da ayda bir yapılan denetimle, denetimler... ...ya da de yılda bir hatta. Bir şey Bak yıllık yani, denetim yapılıyormuş. Mesela... ...halbuki her gün denetim yapılması tabii, lazım. Tabii. O asansörün... ...hani şeyden konsol asansör ...duvara ray yapılıp giden asansörün... ...belki en son katına geldiğinde... Durdurucu şey sistemi olmadığı için en son kattan e, hortumdan çıkan su gibi tekrar asansör aşağı düşüyor. Evet. Yani bunu mesela aslında normalde bir teknik personel kolaylıkla görebilir ama yılda bir kere yapılan denetim ya da ayda bir kere yapılanla olmaz. Bu sürekli çünkü, başında çünkü bir şey bir, olmasın. Çünkü e, bu, bu şeyin geldiği e, müfettişin geldiği de, yani denetimin yapıldığı anda belki asansör 5 katta. 6. ayda geldiği zaman asansör 18. kata. 1. sene sonunda da tabii ben 35. kata çıkmış oluyor. Yani <gülüyor> adam problemi gözleyemiyor. Çünkü problemin kendisi süreçle beraber büyüyor. Biz burada bir sürecin denetiminden bahsediyoruz. Bu, bunlar artık bizim bildiğimiz gibi bir bu yapı yani bu yapı deneyi bu yapı bizim bildiğimiz biçimlerde de üretilmiyor. Çünkü burada e, o kadar hızlı üretiliyor ki <gülüyor> Evet yokken yani bina açıldı. Yani burada işte. burada şeyin evet yani buradaki bu bu yapım sürecinin an be an e, denetlenmesi, belki an be an kayıt altına alılması. <gülüyor> hani nasıl konuşuyoruz bankayla e, konuştuğumuz zaman güvendiğimiz açısından bu konuşmalar, bantlar, bunların da dökülen betonların, bağlanan tabliyelerin, getirilen işte kayan tünel kayıptaki şeylerin an be an Eee yani i̇şte mühendislerin teknik sorumlulukları var zaten ya. Tabii değil mi? tabii ama bu sorumluluk taraf, nasıl gerçekleşiyor? Bir, bir de bunun yani evet. mesela nasıl hava yolları bütün hava yollarında yapılan bütün konuşmalar evet. kayıt altına alınıyor. Ve sonradan hani bir belge olarak tutuluyorsa belki bunun da böylesine bir eee şeyde izlenmesi gerekiyor. Yani o yüzden bu tür bir şeyin yeni dünyayı kuran bu tür yapıların bunlar Yani şey yapmayalım. Hiç milyar dolar, yarım milyar dolar veya 1 milyar dolara yaklaşan operasyonlar. Yani bunlar bir yerde toplanıyorlar ama burası çok büyük bir gelişme odağı oluşturuyor ve bunların bunların ve bunlar aynı zamanda kendi etraflarında bir <gülüyor> ötekisini yaratıyorlar. Yani böyle olmayan alanlar yaratıyorlar. Yani müthiş bir nasıl diyeyim eşitsiz E, toplumsal peyzajın şekillenmesine e, yol açıyorlar. Bunların e, yani bunlarla nasıl beraber yaşanır? Bunlar nasıl üretilir? Bunlar da nasıl bunların hakları nedir? Ne yapabilirler? Ne yapamazlar? Bu konuda bir toplumsal tartışmamız yok. Onun için biz sadece sonuç olarak şehir peyzajında ah, bir tane daha çıktı diye e, konuşuyoruz. Halbuki bunlar e, çok büyük yani önümüzdeki ...yaşamın kurucuları olan aktörler, onu söylemek istiyorum. Yani yeni e, kent peyzajının şekillendiricileri. Biz şimdi bunları, e, bunları üretip, bunlarla nasıl beraber yaşanır, bunların şekillendirdiği peyzajda nasıl bir toplumsal hayat olur, onu hiç düşünmüyoruz. E, o yüzden de çok, e, nasıl diyelim düşündürecek vahim bir şey değilsiniz. Yönetim zekası ile ilgili bir problem çıkıyor karşımıza. Tamam. Mesela şey için de bunu söyleyebiliriz. Hani Atatürk Kültür Merkezi eee projelendirileceği zaman ortada işte böyle bir sorun ortaya çıktı. Yani yapının aslında elektromekanik sistemleriyle birlikte bütün her şeyinin gözden geçirilmesi gerekli <gülüyor> ve burada yani ama onu kim yönetecek? Şimdi bu sefer de öyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hani yapılsın yapılmasın, yıkılsın yıkılmamasın falan gibi. Hani böyle şeyler üzerine okuyamadığımız bir başka durum var ki bu içine girip yeni bir kurumsal şeyi üretmeyi gerektiriyor. Yani kamu dediğimiz şey belki biraz da şeyle iç içe girmesi gerekiyor. Mesela burada proje, şey üreten, bilgi üreten kurumların bağımsızlığı çok önemli. Türkiye'de ne yazık ki bu kurumlar doğrudan düre sermayeye yapışıyor ya da Şeyle birlikte çalışmaya başlıyor. Kamu ı, idaresinin içinde çalışmaya başlıyor. Yani bürokrasi İMP'de olduğu gibi. Yani İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu mesela bir şirketin altındaydı hem de kamunun altında. Halbuki bu kurumların demek ki o zaman böyle bir şeye adapte olabilmek için arayüz oluşturabilecek şekilde çok farklı çelişkili durumlarla da ilişki kurabilecek şekilde gelişmesi lazım. Bunu mesela bir tek bir mimarlık ofisinin böyle bir denetimi yapması mümkün değil. Evet. Bir mühendislik bürosunun bu denetimi yapması mümkün değil. Olay o kadar karmaşık ki. Evet. O yüzden yani e, yeni bir e, örgütlenme modeli gitmesi gerekiyor. Yeni bir anlayış biçimine. Yani, evet. yani. yani bu modernitenin modernitenin bugün eleştirebiliriz ama Modernitenin sistemini anlamak mümkün. Yani modernitenin... Sözülebilir kolayca. Yani modernite idaresini planlamayı, şehir yönetimini nasıl kurgulamış, bunun bir öyküsünü anlamak mümkün. Çünkü o zaman deriyor ki işte bu bir ulusal şey var, e, ulusal devlet var, Fordist dönem var. E, bu Fordist dönemde e, ekonomi gelişecek, ekonominin paraları işçiler ve sanayiciler arasında güzel paylaşılacak. Bu paylaşım içerisinde devlet yüksek vergiler alacak. Bu vergileri de kapitalizmin özelliğini de değiştirmeden yeniden dağıtarak eşitsizlikleri bir çeşit bazı eşitsizlikleri giderecek. Ya böyle hiçbir zaman olmuyor. İdeali bu. 30 yıla yakın bir süre bu 45-75 döneminde iyi kötü bir yerlerde şey yapılmış. Bunun Almanya'da falan bazı yölerde işte buna 30, altın 30 yıllar Deniyor. Bu dönem içerisinde bir takım kurumlar geliştirmişler ve de deniyor ki işte uzmanlıklar yoluyla biz bunu e, yöneteceğiz. Yani parçalayacağız uzmanlıkları. Uzmanlıklara toplumsal olarak saygı duyacağız. Uzmanlıklara yetki vereceğiz. O yetkilendirilmiş uzmanlıklar da kendi görevlerini yerine getirecek. Böyle bir modeli var. Şimdi içine geldiğimiz e, bu dönemde e, olay bu modernitenin eee tahayyül ettiği e, şekilde ceryan etmiyor. O yüzden parçalanmış kamu otoriteleri frağmanto oldukları zaman birer küçük eee yetki için. adacılığına, evet. yetki adı yetkilerini kullanan adacığa dönüşüyorlar. Herkes birbirine bir yetki pazarlığı yapıyor. Ondan sonra da ve bunun olayın bütününü kavramak izlemek mümkün e, olmaktan çıkıyor yani hiç kimse bunun bütününü şey yapamıyor. Çünkü bu yani, yani. sadece şehir bazında da bu, dünya, dü, dü, dü, dünya bazında. Dünya. Yani, yani çünkü, çünkü bunun bunu, kanyon bu bahsettiğim element kanyon Gültepe konuşmuyor ama çok rahat New York'la konuşuyor. E, tabii tabii o yüzden bunun yani bu tür bir şeyin algılanması, in, incelenmesi sosyal olan, iktisadi olan, kültürel olan, muhayyili alanındaki olanın beraber e, olduğu yeni Ee, yeni varlıkları yeni toplumsal oluşumları düşünmek gerekiyor. Bu bizim mecdiye Mecidiyeköy'de gördüğümüz inşaatlar bu yeni dünyanın ikonik ar e arşitektonik e yapıları. Biz bu yapıları e nasıl diyelim bu yapıları izlemeye yani monitor etmeye çok elverişli olmayan kurumsal e çerçevelerde oluşturuyoruz. Ve bu da tabii e, bir anakronik bir şey var. Yani bu bir e, hani diyelim çok bir ileri teknoloji e, ileri e, teknoloji ürününün çok daha erken e, dönemlere ait kurumsal yapıların içinde e, yeşertilmeye çalışmasının yarattığı bütün faciaları, gerili gerilimleri krizleri e, beraberinde getiriyor. Yani siz e, siz 21. yüzyılın e, 21. yüzyılın özelleştirme sürecini 18. yüzyıldan alınan bir taşeron ve rödevans sistemiyle e, birlikte e, maden ocaklarına uygulamaya kalkarsanız soma oluyor. Çünkü rödevan sistemi 18. yüzyılda şekillenmiş bir, bir şey E bu yani 1930'larda çıkan yapı denetim şeyleri ile bu, bu büyük e, nasıl diyeyim, arşitektonik yapıları izlemeye kalktığımızda da e, böyle bir şeyler çıkıyor O yüzden bu sadece bir sorumluluk meselesi değil e, bu süreci anlamamıza ilişkin bir şeyler gerekiyor Ben burada durayım belki şey kapsın ve şeyi, kapa şeyi kapatabilir Evet e, aslında yani modernitenin bir krizinden <gülüyor> bahsediyoruz ama e, Türkiye'deki hani e, sistemdeki büyük bir eksiklik modernitenin krizinden daha da büyük bir krize yol açıyor anladığım kadarıyla. Yani aslında bütün dünyada da bu kriz şu anda konuşuluyor düşünülüyor uğraşılıyor üstünde Hı. ancak e, burada yokmuş farz ediliyor yani hani yönetmeliyim yani, bile olmaması. Ya, bunun derin etkileri oluyor ama işte siyasal dönüşüm tam da böyle olacak herhalde Türkiye'deki. Yani bu uh, AKP'nin formel hale getirdiği, bu informal e, rant sisteminin yarattığı şeyler, sermaye bağımlı gelişme, bu neoliberal sistemin bu şekilde gelişmesi, herhalde bunun dönüşümü büyük bir siyasal e, şeyle birlikte olacak yani. Siyasetin kendisi de bu yani, şekilde bu devam edemez. Bu basit bir mesela. iktidar değişimiyle değil. Doğru. Bu bir iktidar değişimi. Çünkü bütün muhalefetiyle, iktidarıyla, muhalefet, aynı sistemin hı. içindeler. Dolayısıyla başka bir muhalefet, başka hı. bir hı. şeye doğru Ee, gidecek yani gitmekten biz, biz, başka biz, çaresi biz bu, yok e, belki e, Mecidiyeliköy faciasını düşünürken e, Mecidiyeliköy faciası eğer e, yani bizim bu şehri nasıl kurduğumuz <gülüyor> nasıl bir şehir yapmakta olduğumuz konusunda e, düşünceye iterse e, nasıl Soma bir takım bazısı sorgulamamıza yol açtı bu da belki o yerin altındaydı bu yerin ta üstünde Yerin üstündeki çok, üstündeki, çok üstündeki bu yerdeki bu değişimi e, yeniden e, düşünmemiz e, gerekiyor. Yani bu bir bu bir sadece silüet meselesi de değil. Yani o bir caminin minarelerin arasından e, görünmediği zaman problem çözülmüş olmuyor. Evet çok doğru. Bu, bu, bu, bu, bu binalar herhangi bir caminin minareler arasından gözükmüyordu ama yine de bir facia oldu. Peki. Evet, Ölen 10 işçinin ailesinin de başsağlığı dileyerek kapatılmayı isterseniz. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balık balık balık balık. Çok da Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takız değil ya. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarını.